tekrardan kulağındayım kulağındayım diyorum siz demiyorum kusura bakma tekil konuşacağım çünkü sizden gelen yorumları mesajları tweetleri zıvırları her şeyi DM'leri görüyorum diyorsunuz ki hocam yolda yürürken işte kulağımdasınız Şimdi bugün 2-2-2-2 yani 2 Şubat ve şunu fark ettim ki kulağınızda olmanın en büyük artısı daha rahat odaklanıyorum yani kulağınızdan Çekiçi üzengi geçip beyninize dokunabildiğim için Youtube'a göre biraz daha samimiyiz şu anda. Belki işte dinliyorsun. Molada belki otobüste dinliyorsun. Ama dinliyorsun. Allah razı olsun. Ne, ne diyeyim şimdi? Ee, daha önce önceden hiç beni bilmeyenler keşfediyor. Yani Haluk Tatar Youtube kanalından değil de işte podcast'ten mesajlar, mailler geliyor. Bugün madem yürüyoruz. Beraber yürüyoruz. Ya da işte bilmiyorum ne yaptın. Bazıları çünkü yürümeyi keyif için yapar. Yani koşu bandında spor için yürüyen var. Sahil kenarında dolaşayım diyor ama genelde beni dinleyenler işte işine gitmek için, okuluna gitmek için. Lan şu finale vizeye yetişelim, canımız çıkmadan bir eve geri dönelim, korona olmuyor diye dinleyenler. O yüzden bugünün konusu biraz ağır. Ha bu arada beni villasında, <gülüyor> deniz kenarındaki... Ne bileyim Denize Nazır can canlı milyar dolarlık bilmem nesinde dinleyene de selam olsun demiyor var mı öyle birisi ama genelde beni halk dinliyor yani öğrenciler. Bugünün konusu hayatın amacını bulmak. Şimdi hayatın amacını bulmayla ilgili aslında bir video yapmıştım ama iş bu kez bir tık farklı yani 43 yaşıma gireceğim inşallah Mayıs ayında 28 Mayıs. Yok illa hocam doğum gününüzü kutlayacağım. Biz stadyumda buluşalım. Çılgınca ortada sen dur biz sana hediye atalım dersen. Yani kripto para da olur. <gülüyor> o da olur. Ama onu atamazsın. Ee, kutlarız. Sen rahat ol. Ee, ben 43 yaşıma kadar şunu gördüm ki. Her dönemde yani 20'li yaşların. E, Tabi 15'li 10'lu yaşların kendi derdi var. 20'li yaşların kendi. 30'lu yaşların öyle gidiyor Ama. Hiçbir zaman 10'lu yaşlarda, 20'li yaşlarda dert ettiğin şeyi, dikkate denilen bu onluk dönemlerde bir sonraki dikkate de dönemde dert etmiyorsun. Ya yani 20'li yaşlarımda şey oluyordum. Allah'ım nasıl şu olacak, nasıl bu olacak? Şimdi geldim 40'lı yaşlara. Allah'ım memleket ne olacak diyorum. Yani çünkü e, ya ki hocam derdini diyeceksin ama bir parça hani maddi kaygıları hafif açtığın zaman bu sefer kafanı kaldırıp etrafa bakıyorsun maalesef ülkemiz şey bir ülke değil ki öyle Yani her doğan Allah'ım Norveç'teki gibi <gülüyor> huzurla artıyla doğmuyor borçla doğuyorsun öğrenciyken ne iyi kötü borcun var peki hayatının amacını nasıl bulursun şimdi ben burada insanları çok kaba aslında belki 20 gruba ayrılmaları lazım ama çok kaba 3 gruba ayırıyorum hayatının amacını aramayı umursayanlar Şimdi uyanıklar dediğimiz kitle aslında belli bazı olaylardan sonra ya ben bu olmak istemiyorum ya da işte ben böyle bir olmak istemiyorum diyenler bu bu 30 yaşında da diyebilir, 20 yaşında da diyebilir. Uyuyanlar var. Bakıyorsun ki muazzam bir yetenek, muazzam bir zeka ama 70 yaşına gelmiş, hiçbir şey üretmemiş, insanlara hiç dokunmamış. Düşün 28 yaşındasın, sihirli bir yaş. Niye 28 yaşı sihirli? tam 30'ların biraz öncesi. Artık hayatına karar vereceksin. Ne yöne gideyim? Yani son dönem artık. Zarları atacağın son dönem. E tam o dönemde diyorsun ki ya ben işte vazgeçmeyeyim. İşte çalıştığım kurumda kalayım. Yaşadığım ilden bir adım öteye gitmeyeyim. İşte ailemle kalayım. Hayatımı hiç riske etmeyeyim. Bir tercihtir. Saygı duyuyorum ama dışarıda ne var hiçbir zaman öğrenemezsin hayatının amacını bulmakta sorun yaşayan üçüncü grupsa uyandığını sananlar. En kötüsü bu. Bunları birisi böyle dürter, sana hayat amacı vereyim mi der ve önüne suni bir amaç atar işte. Şirketimiz için çalış, bizim için öl, bizim için geber. ya da siyasi partide davamız için düşünce ne bilmem ne parti gençlik kollarından başlıyorsun, bilmem ne kolları falan derken ömrünün sonu geliyor. Halen Davanın başındaki kişinin çoktan ölüp gittiği, çoktan olayı bıraktığı bir şeyle koşturuyorsun. Peki hayatın amacı bulurken neye dikkat edeceksin? Her şeyden önce tecrübesi olmayan insanlardan tavsiye alma. Yani işte aşkta böyle yapmalısın yeğenim. Yani Ramiz dayım odun mesele o değil yani. Ne olan mesele kendin bilmiyorsun ki bana niye anlatıyorsun? Yani hiçbir şekilde Mutlu bir hayatı olmayan bir insanla gidip de Tabi yanına oturup Ne oldu dersen Ne yapayım dersen Dünya batıyor Allah her şeyi içini çökertir Ha hayatın amacını bulurken yapabileceğim bir diğer hataysa Şuursuz pozitifler <gülüyor> inanılmaz pozitifler ee, Yanına gidiyorsun Diyorsun işte <gülüyor> Ne yapayım Zamana bırak Dünyaya bırak Enerjiyi bırak yani Bırak ne <gülüyor> Açı anda faturayı enerji ödemiyor ki. Karma seni gelip bulacak. Bakın bunlara inananlar vallahi bir şey demiyorum. Saygım sonsuz. Yani e, her türlü inanışa e, saygı duymak zorundayız. Ama böyle oturduğumuz yerden enerji bizi bulacak. İşte mutlak güç bize girecek çıkacak. Ve bu ya kusura bakmayın da yani buna bazıları kadercilik deniyor. İşte bazıları başka bir şey diyor. Yani sen potoyu kaldırıp da kaçını <gülüyor> kaldırıp da gitmezsen gelmez bir şey sana. Yani ben Hayatın bu pozisyonundaki, yani kader beni bulsun Para beni bulsun, mutluluk beni bulsun'u şeye benzetiyorum Böyle tatil yörelerinde falan normalde akşamları bar'a, diskoya giden birisi değilim Eğlencesiz, sıkıcı bir insan. tatil yöresinde işte animasyon ekibinin olduğu eğlence alanında oturuyorsun <gülüyor> Tipik Türk erkeği <gülüyor> Kenarda karizmatik duruyor ki kızlar onu keşfetsin Bütün gece karizmatik duruyor Ve iki adım ötesinde işte dans eden çocuğa şey diyor Yavşak işte karaktersiz ne biçim kıvırıyor <gülüyor> İyi tamam o karaktersiz de sen de yalnızsın Anlatabiliyor muyum? Dik duruşunu iyiyim senin ben Bütün gün böyle barda kenardan poz kesip Polat Elamdar hareketleri biri beni keşfetsin Neyini keşfetsin? Senin keşfedilecek neyin var onu söyle yani Marketing dünyasındayız Bir product bir ürün çıkardığın zaman Enfes bir saat çıkardın iPhone'dan, iWatch'dan daha iyi mesela ya da telefon çıkardın, iPhone'dan daha iyi tanıtmadığın sürece kimin ne haberi olsun yani günümüzde hayatının bulmakta bulmaktaki bir ne nol sıkıntı bu hep kurtarıcı bekliyorsun ya hep kurtarıcı bekliyorsun diyorsun ki ya da adalet bekliyorsun yani senin hayatını film olarak düşünüyorsun diyorsun ki senarist daha mutlu yazsın senarist işte neye inanıyorsun bilmiyorum ben Allah diyorum sen Tanrı dersin öbürü inanmaz başka bir şey de yok der herkese saygı var? ama benim inancım da Allah insanları dünyaya yolladıktan sonra izliyor işte ne yapıyorsun salaklaşıyor musun ya sen akvaryum aldığında balıklara tek tek müdahale edip konuşuyor musun en fazla suyunu değiştirirsin değiştirmezsin ölürler İşte dünyadaki hareketler gibi Allah bir kadar vermiş sana ya yani belli bir süre yaşayacaksın o süre içerisinde sürekli şikayet ederek yaşamak da salaklık sürekli pozitif olup bir şeyleri beklemek de. E hayatın amacı gezmek. Bak sana söylüyorum ben hayatın amacını söylüyorum sana. Görmek, gezmek, dolaşmak, duymak. Şimdi görmek deyince görmeyen engelli vatandaşlar diyecek ki bizim hiç mi hayatımızda? Yaşamak. Ama farklı insanları, mümkünse farklı ülkeleri. Yani gittiğiniz manzara her yerde denizdir, ağaçtır falandır. Ki çok güzel yerler var. İtalyanın tarihi hiçbir ülkede yok. Ne de İspanya'yı gezmezseniz Avrupa'yı gezdim demeyin. Ama, bir parça İtalyanca öğrensen, bir parça İngilizce öğrensen, bir yabancı ile konuştuğun zaman o kadar hayatın amacındaki eksikliği görüyorsun ki, penceren bir anda genişliyor. Ben İtalyanda, İtalya'da bulunduğum dönemde insanlarla sohbet ettikçe günler, haftalar geçtikçe şunu öğrendim ki İlkokul, ortaokul bize olayı çok tırt anlatmış ya, <gülüyor> vallahi tırt anlatmış. Yani Türklük gazıyla Türkiye vatandaşı olmanın, Türk olmanın anlamını çözememişiz. Biz halen sınırlar var ve insanlar o sınırlara saldıracak, inanılmaz savunacağız, tekrardan destan yazacağız sanıyoruz. O savaş gitti, ikinci kurtuluş savaşı çoktan düştü, üçüncüyü yapacaksın. Kültürle kaybettin o savaşı. Sen kendi kültürünle kaybettin. Bugün sokaklarda bu ülkede 10 sene önce olmayan 10 milyon insan dolaşıyor. Toprakların çoktan satıldı yani. Birçok toprağı İngilizler, en güzel tatil yerini İngilizler, Almanlar, Amerikalılar aldı, Araplar aldı. İlçeyi Arapların aldığı yer var lan. Neyin peşindesin? İşte koruyacağız, siper edeceğiz göğsümüzü. E edemedin çünkü senin deden edemedi. Yani senin baban ve deden cahil olduğu için, o dönem internet de olmalı için gözünün önünde satılan toprakları görmedi. O zaman şu anda yapabileceğin bir ne olan şey uyanık olmalı. Ama hayat amacı olarak bakarsan gez gör. Git. Türkiye'yi gez. Allah çok şükür teşekkür ediyorum ki Türkiye'deki imkanları sağlayanlara. Artık Türkiye'de gezmekle yurt dışında gezmek aynı para. Türkiye'de tatil de ucuz değil. Eğer ki 5 yıldızlı otellerde kalmayacağım. 2 yıldız 3 yıldız takılırım dersen Avrupa'yı gezebilirsin. Ama Türkiye'yi de gez. Yani Türkiye'yi görmediysen. Aman canim Murfada ne var? Lan Urfa harika bir yer. Manyak mısın sen? Antep'i amaan. Yani Türkiye'yi sadece Ege ve Akdeniz kıyıları sanan, tatil yapmayı da kumsalda güneşlenmek, bütün gün cızbız köfte gibi yatmak sanan insan cahildir kusura bakmayın. Yani bir Karadeniz sahilini, Karadeniz yaylalarını görmediysen ki ben ruhum açılmıştı. Buradan Mustafa abiye de selam olsun. <gülüyor> Size bir anımı anlatayım beni e, iyili söylemeyeceğim çünkü hemen tanır ildekiler beni bir ile davet ettiler sağolsun belediye başkanı 4-5 sene oluyor orada seminer verdik falan e, ağırladılar en güzel ağırlanmam bu, bu bu değildi pardon Tunceli valisi de harika ağırlamıştı selam olsun Tun Tunceli valisinde şimdi kendisi galiba Karadeniz'de vali şeye gittik e, Karadeniz'e gittik Ahmet Bey belediye başkanı Mustafa Bey de işte yardımcısı yani beraber takılıyorlar Seminere çıkacağım. Öncesinde ağırlayacaklar dedi ki senin dedi öyle bir seni dedi öyle bir yere götüreceğim ki hayata bakışın değişecek. Hayatın amacı burada yaşamak olacak. Ama öyle bir anlatıyor yani ben tabii bunu işte on anlattım ama bu, bu Karadeniz'de sohbet biraz uzun yayilarak gider ya çift tekrarlı <gülüyor> şarkıları gibi. 15 dakika ben dinledim dedim ya seminere ben mi geldim? <gülüyor> Saygı duyuyorsun. Çok güzel anlatıyor çünkü tatlış tatlış. Ve sobanın üstünde çay da var. Dışarıda daha yağmur var muhabbet muhabbeti açtı dedim götür baba dedim yani nereye götürüyorsan götür saygımız sonsuz ee, ilk önce işte arazi araçlarıyla bir süre gittik <gülüyor> ben seni öyle bir yere götüreceğim deyince şey diye düşündüm hani bir yarım saat bir saat uzakta bir yere biz 3 saat yol gittik 3 saat sonra bir sürede gerçekten bak gerçekten yani filmlerdeki o espridek gibi katırlarla değil vallahi katırlarla <gülüyor> devam ettik orada bizi bir köylü arkadaş karşıladı sağ olsun tarlaları var. Bize 6-7 tane katır verdik. Katırlarla devam ettik. Neyse artık <gülüyor> üreme fonksiyonu bitene kadar katırla gittikten sonra geldik gerçekten de muazzam bir yere geldik. Böyle bahçeler, meyveler, işte manzara enfes, aşağıda Karadeniz. Her şey harika. Abi orada bir yeme şeyi başladı seremonisi diye. Buradaysan bunu yiyeceksin, buradaysan şunu yiyeceksin. Tereyağlı bilmem ne şimdi söyleyeyim canın çeker. Kahvaltıda yiyebileceğin, öğle yemeğinde yiyebileceğin ve gece yatmadan niye yediklerini bilmediğim ağırlıkta şeyleri Biz bir öğünde yedik Ve ben seminer saatinin geçtiğini fark ettim. Dedim ki ya biz seminerde olacaktık şimdi aşağı inmeye çalıştık 3 saat takarız <gülüyor> Ne yapıyoruz biz burada Dedi ki ya yokcum ben semineri yarın erteledim Dedim ama ben otel motel ayarlamadım hani günübirlik geldim ay şey hani Sedat Peker diyordu lan bırak diye Orada işte yani O şey çizgiyle lan bırak gelmiştim buraya kadar diye Orada fark ettim ki acele etmek Bir gün orada eksik kalmak Bana bir şey kazandırmayacak Tamam dedim yani Harbiden de etrafı dinledim Bir tek çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık. Kuş sesleri i̇şte Arada bir ha, yağmurun sesi var yine, pıtı pıtı, Yaprakları böyle küçük tempo tutuyor Trampet gibi Sen ses çıkarmadıkça ses çıkmıyor Araba sesi yok korna sesi yok Acelenin sesi yok sokaktaki acelenin sesi yok herhalde bir 15 dakika mal gibi boşluğa baktım yaşamın durduğunu fark ettim yani sen zamanı durdurabilir misin durdurursun yani nasıl ki hani dişçi koltuğunda zaman geçmiyor ama orada tatsız geçmiyor burada tatlı geçmiyor abi boşluğa baktım yeşillere baktım yeşilin bu kadar tonu olduğunu bilmiyordum yani griye yakın bir yeşilde var Kahverengimsi yeşil daha seksi Yeşil yeşil gözüne allan ulan brokoli diye dalan yeşil de var Yeşil ve onun içerisinde hayvanları gördüm ve orada bir tane ceylan gördüm Aklına bile gelmez orada ceylana denk geleceğini Geç onlar domuz olduğunu iddia ediyor ama Ben ceylan olduğunu iddia ediyorum Ya yabancı bir hayvanı doğada görmek Bana güzel geldi. Yani kedi köpek değil de böyle ceylanımsı domuz görmek hoşuma gitti. Özetle yani hayatın amacını sen koşu bandında bulamazsın. işte okuldan eve giderken bulamazsın. Yani İstanbul'da olanlar için Erikli Şelalesi, Serindere bölgesi, kanyonlar. Çünkü tatil yapmak için hep yılda bir kere fırsatı beklemeyeceksin. Hafta sonları ufak ufak kaçacaksın. O gün içerisindeki yürüyüş. Yani... Doğanın içinde yürüyüş Bunu bir daha yapalım B moduna girmeni sağlayabilirse Kendinden bir parça gidebiliyorsun İşte mesele de o gitmek Kendinden gidebilmek Sıkıntı siz kendinizden gitmeyi Eğlenmek sanıyorsunuz Değil abi eğlenme çok pahalı artık Aşırı lüks bir şey oldu bu ülkede Ama kafa dağıtmak ve dinlenmek daha ucuz Biliyorum çok ütüledim kafanızı. Yani şu an muhtemelen 15 dakika falan oldu. Alttaki sayaç 16-17 gösteriyor ama keseceğim yerler var. Ben hayatımın amacını ararken insanlardan çok fayda gördüm. Yani %80'i hayatımın amacının ne olmadığını gösterdiler. E, dankör insanlar. Bütün bir emeğini verirsin ona. Onu bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırsın. O seni ısırır. O çıkmak istemez. O kuyudaki kör karanlığa alışmıştır. Orayı çok sever. Çıkarmak istersin. Kurtarmak istersin. Sonra arkana otur yaslan. Ben niye yapıyorum bunu? Çünkü değer verip sevmişsindir. O insan o kuyuda kalmasını istersin. Ama yaşamının hepsini bunu adayamazsın. O kuyunun etrafında bir hafta iki hafta bekledin. Çıkmak istemiyorsa onun senden yardım istediği, isteyeceği güne kadar onu orada bırakacaksın. Çünkü insanlar şunu seviyor. Bir kuyudayım ve insanlar benim etrafımda kalsın, beni çıkarmaya çalışsınlar. Ben de burada dışarıya hiç riske girmeden, dışarıya hiç çıkmadan değil arkadaş. Başka insanlara çok fazla takılıp onlarla eğer ömrünü ziyan edersen bir adım ötede kurtarılması gereken başka bir insanı, kendini, bir sokak kedisini bile olabilir. Göremeyebilirsin. Hayat çok dümdüz bir yol değil, size bir tren yolculuğu diye bir video çekmiştim, onun podcast'inde yaparız. Hayat çok basit abi hayat yani üç gün, cumartesi, pazar ve hafta içi ne kadar bu süre içerisinde, bu döngüde kendin için artı bir koyabilirsen, kişisel gelişim değil sadece yani Ruhsal gelişim, psikolojik gelişim, bize kişisel gelişim çok yanlış anlatılıyor. Hayat amacını bulurken kendine artı bir koyabileceğin seninki 2.0 versiyonunu geçiyorum yani senin ikinci versiyonunu falan geçiyorum şu anda falan. Hani e, uygulamaların güncellenmesine yazıyor bir, iki, bir, bir, bir. Yani uygulama o kadar yavaş, gelişiyor ama yani iddialı değil. 1.5 yapmadık diyor versiyonu. Sen de geliş. Hayatın amacını bulmak için git, gör. Gör ki eksiğin ne onu bilesin. Toto'yu kaldırmadığın sürece senin her şeyin var. Çok şükür. Ama Toto'yu kaldırıp gidersen neyin eksik onu görürsün. Geçen hafta fark ettim. Benim hayatımın amacından bir tanesi de podcast'miş. Niye podcast'miş biliyor musun? Ya, YouTube'dan insanlara seslenmeyi çok seviyorum ama YouTube'da görsellik şart. Yani sana görünmem şart. Elime, koluma, beden, dilime çok dikkat etmem gerekiyor. Şu an mikrofonun bu tarafında belki amuda kalktım. Belki ellerimi istediğim gibi kullanamıyorum. Belki çıplağım. <gülüyor> değilim değilim. Korkma. <gülüyor> Kullandı birisi. Belki çıplağım nasıl ürküyor. Şu niye çıplak <gülüyor> Korkma. Korkma. Değilim. O zaman da bir zararı yok da. Böyle sapık bir insan değilim. <gülüyor> Ama yani sabah sekizi İki Şubat sabah sekiz. Ben sana podcast çekmek çok hoşuma gidiyor. Niye? Bilmiyorum ki beni dinliyorsun ya. Ama dinliyorsan YouTube'da gel son videonun altına dinledim falan yaz. Yeter lan yaz. <gülüyor> Senin podcast'ın ne? Da Yirmi dakika ne anlattım baba tatamayı bırak yaz. <gülüyor> Sevdim yaz. Bir şey yaz ki göreyim orada olduğunu. Böyle çünkü Apple podcast'te yayınlanıyor, Google Play'de yayınlanıyor. Nerede yayınlandığını bile bilmiyorum hani. Şeyi de bilmiyorum size, ne anlatmalı böyle hayat tecrübeli anlatmak hoşuma gidiyor. Yani ülke gündemiyle ilgili konuşmayı çok istemiyorum. Çünkü öbür türlü siyaset yapıyorsun. Dolar olmuş 14 lira, siyaset yapıyorsun. <gülüyor> Restoranda oturuyorsun, iki kişi yemek yiyorsun, 200 lira hesap geliyor. Siyaset yapıyorsunuz, yok öyle bir şey. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Restoranda küçücük çay tabağıyla pilav 15 lira, sen siyaset yapıyorsun. Yok abi siyaset yapmıyorum yani. Sana da giren fatura aynı, bana da giren fatura aynı. Elektrik faturana baktım mı ben siyaset yapıyor muyum? <gülüyor> Kişisel gelişimse benim için gerçekten artık çok karma. İşte kulağına misafir ettin. Teşekkür ederim. Vaktin için teşekkür ederim. Çünkü bu vakit çok değerli. İnşallah 20 dakikada tam bunu tutabilirsem çok tatava yapmamış olurum kulağına. Ama benim benim podcastleri seviyorsan gel YouTube'da bana seslen. Ya da bir yerden seslen. Gerçi DM'lerle Twitter'dan falan Instagram'da Twitter, Instagram'da beni bulamıyorsun. <gülüyor> Instagram'da beni niye bulamıyorsun söyleyeyim. Instagram beni aşı karşıtı olduğum yönünde saçma bir kanıyla e, aramayı kapattı. Haluk Tatar diye bulamıyorsun. İnanılmaz saçma. E, olay da şu. Bir haber vardı. E, bir Türk cahil doktor çocuklar üstünde yerli aşıyı denedik, aşı geliştiriyoruz falan. İşte 100 tane çocukla denedik falan diye bir konuşma yaptı. O unutuldu. Ben bunu Instagram'da eleştirdiğim için aşı karşıtıyım. <gülüyor> aşı bile yok ortada. Yani yerde aşı yok ortada diyelim. Dolayısıyla aşı karşıtı diye Instagram beni blokladı, etiketleyemiyorsun. Yine dağıldı değil mi konu? Tamam hadi uzatmayayım. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.